ben Beti Öngen. Hepinize iyi günler diliyoruz Bir canlı yayında Açık Radyo'da 30. dönemde beraber olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz ee, Geçen hafta İstanbul dışında bir kongrede olduğumdan ben yoktum Bugün de sevgili Selim Badur e, biliyorsunuz ortalıkta kasıp kavuran bir domuz gribi olayı nedeniyle Artık izini kaybetti kaybettik kendisinin nerede olduğunu bilemiyoruz ama Gene Türkiye hudutları içerisinde bir yerlerde konferans veriyordur herhalde biz de buradan yola çıkarak bugün <gülüyor> domuz gripini konuşalım istedik ve bunun içinde çok değerli bir konuğumuz var İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ulusal Grip Referans Laboratuvarı Koordinatörü Sayın Meral Akçay Cıblak. Doğru söyledin değil mi sevgili? Doğru Ciblak? söylediniz. Teşekkür evet. ederim. Sizin bu ekipte olduğunuzu. Selim Badur'la beraber bu referans laboratuvarında çalıştığınızı çok net biliyorum. E, artı zannederim Türkiye'de iki yerde bu referans laboratuvarı var. Yanılıyor olabilirim düzeltimini. E doğru doğru. Bunun bir tanesi Ankara'da Hıfzı Sağ Enstitüsü'nde evet. biliyorum. Bir tanesi de sizin evet. koordinatörü olduğunuz yer. Şimdi tabii eminim Sayın Betikgül Öngen hocamız da aramıza katıldı. Bu sene onunla beraber bu keyifli açık radyoda önce sağlık programını götüreceğiz. Sevgili Betikgül hocam sen de aramıza katıldığın için hoş geldin diyorum sana ve sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrar. Ee... Meral e, Hanım'a önce belki şunu sormak lazım domuz gribi ile ilgili olarak. Hayır, ama Meral bir yerlerde de çalıştıydı, Kanada'da falan onları da söyle istersen. Şey, onu söyleyeyim yani tabii. Yani Meral'i bu kadar böyle basit bir <gülüyor> referans koordinatörü falan dersek olmaz. Konuğumuz hakikaten kıymetli. Kendisi uzun yıllar mikrobiyoloji alanında Amerika Birleşik Devletleri'nde CDC Atlanta'da araştırma uzmanı olarak da çalışmış. Evet. E, ve burada da çok yoğun bir laboratuvar e, ortamından kendisini koparıp getirdik aslında. Ee, tekrar hoş geldiniz. Hoş diyorum ben. De. Teşekkür ederim. Sen neymişin Meersin herhalde? <gülüyor> şimdi evet güncel konu bu domuz gribi. Ee, i̇sterseniz isterseniz bu domuz gribi pandemi lafları var. Dilimin dönmediği o bir şeyli ilaçlar var ne o diyorsunuz hocam? Acjuvan. Kim efendim? Aj <gülüyor> Japon mu, Arjantinli <gülüyor> mi nedir onda? Ya bugün e, eminim açık radyoda e, bizi dinleyen sevgili dinleyicilerin bazı kafalarında olan aşı olalım mı olmayalım mı ne yapalım hikayelerini ve bu konuda yetkili bir ağız olarak sizden isterseniz topu size şöyle bir atayım siz ister orta sahada dolaştırın isterseniz gol atın ne yaparsanız yapın ama bu şu domuz gribin adı niye domuz bir kere bizim Müslümanlar için İslam alemi için domuz lafı biraz hoş gelmiyor da kulağım onun için. Evet e, şimdi belki şeyden e, başlamak lazım yani önce bir pandemiden başlamak lazım aslında insanların çok merak ettiği şey hani nedir pandemi bunun diğer e, mikroplardan farkı ne e, şimdi aslında e, grip virüsleri. Su kuşlarının virüsleri, su kuşlarının mide bağırsak sisteminde e, gayet hastalık yapmadan e, yaşayan virüsler bunlar. Bunlar ne vakit ki e, yerli bizim hani e, evcil hayvanlara bulaştıktan sonra işte kuşlara bulaşabilirler, domuzlara bulaşabilirler, ördeklere bulaşabilirler evcil olan. Bunlara bulaştıktan sonra da insana bulaşma potansiyeli taşırlar. E, şimdi aslında kuşlarda... Ee, bildiğimiz 16'dan daha fazla farklı türde e, grip virüsü var Ama bu virüslerden bazıları zaman zaman insanlarda hastalık yapar Ge Geçen sene örneğin e, H5N1 virüsü e, gibi Ama yayılamaz insandan insana bulaşma özelliği gösteremez Böyle bir e, özellik kazanamaz Ama bu e, domuz gribi dediğimiz virüsün bir özelliği var İlk kez insan popülasyonunda görülen bir virüs e, Ve insandan insana hızla bulaşabilme yeteneği var Bundan dolayı da hani ilk kez popülasyona girdi. Bu yüzden tanıdığımız bir virüs değil. Aslında domuz gibi bir virüsü diyoruz ama aslında domuzdan falan gelmiş değil. Yapılan genetik analizler şunu gösteriyor. Evet. Bu virüs hem domuz virüsünden gen taşıyor hem ...kuş virüsünden gen taşıyor... ...hem de insan virüsünden gen taşıyor... ...yani böyle bir üçlü kombinasyon virüs aslında... ...hani bir domuzdan birine buluşup ondan sonra... ...insanlara evet. ulaşmış bir şey değil... ...bir virüs ama değil yani... ...böyle bir anlaşma, anlaşılma da oluyor... B zaman ...böyle bir zaman. yanlış anlaşılma yanlış oluyor... Yanlış. Tabii, ...tabii hatta hani bazı ülkelerde mesela Mısır'da... ...domuzları e, katlettiler biraz ama... ...hani kuşlar kadar hasar görmedi domuzlar aslında... Evet. E, ...yani domuz gibi diyoruz aslında... ...hala biz de domuz gibi diyoruz ama aslında domuz gibi değil... ...artık bunun adı pandemik H1N1... E, ...demek lazım. Ve tabii tabii bütün hani, bilimsel dünya da böyle. Ben bir saplama Özür dilerim. Çünkü bu konu çok enteresan ve değişik bir konu. Eğer bizi dinleyen sevgili açıklardır dinleyicilerinden bize ulaşmak... ...ve sevgili Meral Akçay Cipla soru sormak isteyen olursa... ...0212 alan kodumuz 343 40 40 tekrar ediyorum. 0212 alan kodumuz 343 40 40 numaralı telefona... ...başvurarak sorularını bize iletebilirler... ...evet pardon sözünüzü kestim özür dilerim... ...yani yanlış bir terminoloji var aslında... Tabii tabii tabii kesinlikle. Bunu da belirtmekte fayda kesinlikle. var. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Peki şeyden girsek yani pandemi nedir? Hep pandemi pandemik virüs diyoruz. Pandemi <gülüyor> nedir ve bu. Yani bu pandoranın kutusunda bir <gülüyor> alakası var mı bunun? Şimdi. <gülüyor> evet. evet. Bu virüs ülkemize nasıl girdi? Oradan. Şimdi pandemi nedir? Dediğim gibi eğer bir hani yeni bir virüs olduğundan dolayı dünyanın her tarafında e, belirli bir zaman diliminde dünyanın her tarafında görülmeye başladığı zaman buna pandemi diyoruz aslında. Hani Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım hani Teknik açıklamaları vardır. Bunun detayına evet. girmeye gerek yok evet. ama bir yerde başlıyor salgın. Orada lokal kalmıyor. Kıtalar arası. Kıtalar arası artık yayılıyor ve biz buna artık pandemi diyoruz. Peki nasıl bir süreç yaşadınız bu işte bildiğimiz kadarıyla ilk Meksika'da bu evet. salgınlar başladı. ve Ülkemize giriş döneminde neler yaşadınız ulusal referans laboratuvarı olarak ve şimdi nereye geldik? Ee, tabii biz e, e, o dönemlerde Meksika'da 27 Nisan dönemlerinde hani bir salgın çıktı. Dünya Sağlık Örgütü buna el koydu. Biz o dönemlerde aslında Fransa'da bir aşı toplantısındaydık. Ve hani H5N1 yani kuş gribinden korkulduğu için, kuş gribi bir pandemi yapacak diye öngörüldüğü için aslında bütün hani firmalar, araştırıcılar bütün araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırmışlardı. Ve biz böyle bir toplantıdaydık Fransa'da. Sonra birdenbire bir duyduk işte Meksika'da böyle bir virüs çıktı ve yayılıyor hızla. E, ve sonra daha biz Yurda dönmeden pandemik faz 4 ilan edildi ve artık hani bu şeydi hani artık pandemi bu virüsle olacak. H5N1'i şöyle bir süreliğine bir kenara bırakmak zorunda kaldık <gülüyor> ve biz de tabii ki laboratuvarda hakikaten hani o döneme kadar hazırlıklı değildik. Yani çok büyük bir hızla geldik laboratuvardaki sistemi oturttuk işte Dünya Sağlık Örgütü'nden gerekli reaktifleri malzemeleri aldık bir hafta içerisinde biz de e, tamamen sistem oturduktan sonra çalışmaya başladık ve biz ilk e, vaka bize Amerika'dan gelip e, şeye giden e, Irak. Irak giden bir Irak'lıydı. E, evet bir ailede Tabii bütün ailenin adını soyadını ben biliyorum hani bizim için çok <gülüyor> <gülüyor> önemli onlar ama 15'inde o buna indeks vakası diyor ve bu termal kameraya yakalanmıştı şeyde e, havaalanında. Ondan sonra da hani bu ilk vakaydı. Bizi, Ama şimdi termal kameralar yok bildiğimiz kadarıyla. E, onun amacı neydi o zaman peki? E, şimdi o dönemde amaç aslında şuydu. Yani bir e, hani e, ilk dönemlerde mümkün olduğu kadar hastalığı takip edip hani ne kadar geldi ülkeye, yayılım durumu nedir önlemek mümkün olduğu kadar. Çünkü hani o dönemde tedbirlerinizi alıyorsunuz. <gülüyor> evet. Yayılmayı önlüyorsunuz. Artık tedbir bir... alıyorsunuz. Politikalar geliştiriyorsunuz o dönemde. Artık bir anlamı yok Aa, zaten. Şu anda artık tabii hiçbir önle... anlamı yok. Girdi, tabii tabii yayıyordu. tabii. Artık yerli bir virüs yani artık bizim e, ülkemizde. Bizim virüsümüz. De, bizim o. virüsümüz. Çünkü bu seneki sezonal grip dediğimiz grip salgını e, h hey bir H1'le oldu bu seneki yani. Domuz gribi dediğimiz h hey bir H1'le evet, e, başladı. Herhalde, bu aralar e, bir şekilde üniversitedeki göz evimden dolayı pek çok yurt dışına gitme şansım oldu. Evet. Bir tek biz Türkiye'ye girerken bir kağıt doldu diyoruz. Başka hiçbir ülke böyle bir şey yapmıyor. Bu biz iş güzarlık mı yapıyoruz yoksa ötekiler dalgacılık mı yapıyor? Vallahi ben benim kanımcı bence bu birazcık gereksiz artık. Yani bunu aslında Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı kaldırdı diyebiliyorum. Geçen hafta ben ee, dışından, İspanya'dan gelken doldurdum. dur ben de üç hafta önce geldiğimde doldurmuştum ve ben de şaşırdım hani hala bu formlar var mı? Gerek yok yani artık hani bu yerli bir virüs hakikaten hiç anlamı yok bence e, tamamen kaldırılması gereken bir şey <gülüyor> Aa, yani. Ama bir de anonsda diyorlar ki eğer vermezseniz inemezsiniz diyorlar yani ee... o kağıtları doldurmazsanız. <gülüyor> Tehditte var yani. Türk kıyasla... Hava Yolları'na sesleniyorum lütfen bu işkenceyi artık kimseye yapmayın Bence <gülüyor> Hakikaten hiçbir hani bir, ne bir bilimsel ne bir de bir e, epidemiyolojik bir anlamı şu an. Da yok ama bu muhtemelen uygulama. Sağlık Bakanlığından bir yazı e, gitmesi belki, gerekiyor. Belki belki genelge yazılmıştır tabii. da ulaşmamıştır evet. ellerine bir şekilde yani ama yani Sümen hiç e, anlamsız tabii tabii anlamsız bir uygulama bence şu anda. Peki tamam. ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi kuş gribinde ben biraz hayvansever bir insan olarak Hı -hı. ne kadar kanatlı hayvan varsa katlettik. Evet. Ve ondan sonra da kene çıktı ortaya Hı -hı. çünkü o doğa dengesini kurmuştu. Hı -hı. Hı -hı. Değil mi? Şimdi de kuş gribinden sonra bu domuz gribinde de bir şeyler çıkacak mı sonunda? Bir dengesizlik mi diyorsunuz? Hı, bu... Şimdi zaten aslında bizim toplumun <gülüyor> dengesi bozuldu bence ama bir şekilde. Ee, yani hani kuşlar gittiğinden dolayı mı kene çıktı? Bunu doğrusu isterseniz hani bu alanda benim araştırmam yok ama e, bununla çok fazla da ilintili mi bilmiyorum. Yani hani köylerde tavuklar öldürüldü şey alanlarda hani genellikle belli coğrafi bölgelerde var e, kene. E, domuzun başına böyle bir şey gelmedi. Hani iyi olan şey o aslında. Hani e, boşuna bence şey edildi, itlaf edildi kanatlıların birçoğu. Yani bu bir panik durumuydu. Panik yaratıldı belki de e, anlamsız bir şekilde kuşgibi bir döneminde. Yani. Ama burada en azından ama şöyle bir yararı oldu bize kuş gribinin. Burada aslında tedbirler daha sakin hani şeylerce otoritelerce tedbirler daha sakin alındı. Aslında biz halkı genelliği olarak hani Sağlık Bakanlığı da e, bu işle ilgilenenler de mümkün olduğu kadar hani şey mesajı vermeye çalışıyoruz. Evet bir pandemi vardır. Yeni bir virüs vardır. Biz bu virüsü takip ediyoruz. Bunun ne olacağını bilmiyoruz. Böyle de kalabilir. Aslında şu andaki haliyle çok e, şey değil çok hani ağır hasta. Hastalık tablolarına yol açmıyor. Genel olarak söylüyorum. Hı hı. Tabii ki ölümlerimiz var. Ama hani ölüm oranları değil en azından. Ee, ama hani panik olmadan bunun önlemini almak gerekli. Ee, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Şöyle ki e, grip dediğimiz zaman biraz evvel yayına girerken e, sevgili arkadaşımız haberleri okurken bugün 21'e ulaştığını evet, ölümlerin evet. söylediği. Evet. Biz neredeyiz? Bugün 6 Kasım. Evet. Ee, geçen sene 6 Kasım'da normal gripten kaç kişi ölmüştü? Ha, i̇şte zaten sorunumuz burada. Yani bütün gün genel olarak biz hep dünya referanslarından bahsederiz. Ee, şimdi bizim ülkemizde istatistikler tutulmuyor doğrusu isterseniz. Hani hastanelerde hani kaç kişi gripten öldü gidip araştırmaya kalksanız böyle bir bu, e, veriye rastlayamazsınız. Ama istatistik tutan ülkeler var. Biz bu ülkelerin hmm. verilerinden yola çıkarak biliyoruz ki senede yılda aşağı yukarı 250 bin ile 500 bin kişi gripten hayatını kaybediyor. O ülkede bütün dünya çapında, ha, bütün, bütün dünya çapında 250 bin ila 500 bin kişi gripten dolayı ölüyor ama bu tabii ki istatistiği tutulmuş ülkelerin verilerine göre böyle. Yani bizdeki istatistik bu konuda nedir bilmiyorum. İlk kez aslında bizim elimize bir griple ilgili istatistik olacak. Yani çünkü bütün hastalar takip ediliyor, ağır hastalar takip ediliyor. Ee, ve ölümler evet artıyor ee, yani birazcık birazcık endişeleniyoruz tabii ki bizde ama şu anda e, neden bu kişiler ölüyor ve diğerleri çok hafif atlatıyor bunun aslında e, araştırılması lazım bunu yapmamız lazım. Evet sevgili açıklar dünleyicileri 6 Kasım Cuma 13.22 bir canlı yayında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Önce sağlık programında ve çok değerli bir konuğumuz vardı biliyorsunuz sevgili Meral Akçay Ciblak. Ya bu soyadın sen de işte ben söyleyemiyorum zorlanıyorum haberin olsun. <gülüyor> ee, ama o arada da e, Jack the Train değil mi hocam? Terin. O adlı parçayı e, dinledik. Şimdi bir soru var Bilden Hanım'dan geldi. 55 yaşında diyabet, tansiyon hastası, evet, kolesterolü evet, var. Evet. 15 yıl önce kemoterapi görmüş. Evet. Ben domuz grip aşısı olayım mı diyor? Vildan evet. Hanım bir kere bu her şey için çok geçmiş olsun, bu hastalıklarınız için ee, hayatı dolu dolu yaşamaya bakın evet, boşverin evet. her şeyi diyeyim. Ama senden de cevabı alalım. Evet, e, hakikaten hani geçmiş olsun. Vildan e, Hanım siz. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, tanımladığı yüksek risk grubundan bir bireysiniz aslında ve Dünya Sağlık Örgütü e, yüksek risk grubundaki kişilerin mutlaka aşılanmasını e, önermekte. Çünkü bu risk gruplarında e, enfeksiyon daha ağır e, seyrediyor ve biz hakikaten biliyoruz ki Türkiye'de şu anda bir e, H1, N1 ya da işte domuz gibi dediğimiz halk arasında e, salgın yaygın. E, o, e, o yüzden risk gruplarının e, aşılanması oldukça önemli. Evet. Şimdi aşıları biraz sonra daha detaylı Belki konuşacağız ama ee, önce şunu da bir hani dinleyicilerin kafasında iyice netleştirmek açısından. Yani her grip olan domuz gribi midir? Nasıl ayırt edilir? Hani en azından <gülüyor> normal mevsimsel evet. grip ile domuz gribi olan hastaların gösterdiği belirtiler arasında bildiğimiz kadarıyla farklar var. Evet, değil mi? Yaş evet, evet. Falan. Bunları bize biraz anlatabilir e, misiniz? Şimdi aslında belki de öncelikle şunu vurgulamak lazım. Domuz gribi daha çok genç bireyleri etkiliyor. Yani daha çok 25 ve 25 yaş altı bireyleri daha çok etkiliyor. Yani onlarda daha çok... Bu e, bir fark. Bu bir fark. En önemli evet. farklardan birisi. Ve ölümlerin bir çoğu da 25 yaş ve altındaki bireylerde gözlemleniyor ki normal bizim hani mevsimsel grip dediğimiz e, gripte ölümlerin büyük bir çoğunluğu 65 yaş üzeri olan e, yaşlılarda evet. e, altta kronik hastalığı olan e, kişilerde gözleniyordu. Bu önemli farklardan biri. Diğer bir fark da aslında, e, aslında çok büyük bir fark yok e, grip e, belirtileriyle e, domuz gribi belirtileri arasında ama mesela normal e, mevsimsel gripte ateş çok önemli bir belirtidir. Hani illaki yüksek ateş olması gereklidir ve hani çok büyük Öksürük rahatsızlık veren kas ağrıları yani çok yorgunluk yapan yatağa yapıştıran şeyler ama domuz gibi de olan hastaların biz belirtilerine baktığımız zaman öksürük önde giden semptomlardan birisi hastaların yüzde yirmi beşinde ateş yok yani ateşle başlamıyor hastalık böyle bir durum söz konusu bildiğim kadarı sonradan ee, yükseliyor görülmüyor. Yani ateşi hiç yükselmeyenler var normal evet. düzeyde seyreden 25 evet. hastalığın yüzde 25inde yani yüzde de ateş tabi tabi tabi tabi yüzde inde de tabi ama en önemli belirti bütün hastalarda ortak olan şey öksürük evet. öksürük sonuçta halsizlik yorgunluk burun akıntısı çok çok az yani alt solunum yollarına yerleşme evet bu, olan, da, bu da tabii ki belki de bunu da söylemek lazım çünkü kuş hay şey, Şeylerden gelen yani insan popülasyonunda daha önce görülmemiş influenza virüslerin grip virüslerinin eğilimidir. Alt, alt e, akciğerlere yerleşmek. Çünkü onların tutunacağı hücreler daha çok e, alt solunum yollarında e, bulunuyor. Bundan dolayı da belki de hani öksürük ve akciğer semptomları daha önde gidiyor bu e, pandemik grip olgusunda. Hocam Tabii. iki sorum var. Bunlardan bir tanesi tavuk gribi mi kuş gribi mi kuş domuz gribi, gribi mi döver yoksa domuz gribi mi kuş gribi mi hangisi davranda bu bir. Iki... <gülüyor> ikincisi biz üçümüz konuşuyoruz ama evet. iki değerli konuğumuz Aha. da var biz dinliyorlar. Aha. Onlardan bir tanesi bana şimdi döndü çaktırmadan dedi ki e, internette ateşin çok daha fazla olduğunu yazıyor. Ne olacak şimdi dedi insanların kafası karışıyor dedi. Size mi sordu internette yazıları yazıyorlar. Şimdi, çok farklı. Bakın normal bir vatandaş ne diyor evet, şu anda? Şimdi ben size bir, bir şeyi söyleyeyim. Ee, hani kuş gribi mi döver, domuz gribi mi döver. İkisi de birbirini döver aslında. Ee, şimdi domuz gribi çok hızla yayılabilme potansiyeline sahip. Hakikaten bir kişi üç kişiyi falan hasta edebiliyor şu anda. E, o potansiyelde dünyanın her tarafını sarmış durumda. Ama e, e, patojenitesi yani... Öldürme özelliği Öldürücülüğü kuş gribi kadar değil Yani %1'de 2'de kaldı Geçtiğimiz dönemde Gerçi hani bu sezondaki veriler henüz elimizde değil Yeni başladık Hı -hı. sezona Ama kuş gribindeki gibi ölüm oranları %60'a varmıyor Yani kuş ne yakalanan bir kişinin iyileşebilme şeyi %40 falan yani hayatını kaybetme şeyi çok yüksek. Ama domuz gribinde hiç tedavi görmeden insanlar iyileşiyorlar sonuçta. Sadece bazı ağır vakalar hastaneye yatırıldıktan sonra kurtarılamıyor. Ama büyük bir çoğunluğu dediğim gibi %1 hani oranında kişiyi kaybettik bugüne kadar. Ee, ama yani hani eğer kuş gribi böyle bir potansiyele sahip olmuş olsaydı, bu kadar bulaşabilme potansiyeline sahip olmuş olsaydı şu anda gerçekten bir felaketle karşı karşıya olmuş olurduk. Yani onu, onu vurgulamak gerek ama şu anda öyle bir şeyi Yok, kuş gribini. Bu internette yazılanlar bu konular. E, bu hakkında. internette yazılanlar ben şöyle bir şey söyleyeyim yani internet aslında bir doğru bilgi alma yeri değildir. Öyle internetteki her siteye girerek ya da her yazıyı okuyarak bana da e, o kadar çok e-mail geldi ki yani şaşırıp kaldığım e-mailler bunlar. Bu konuyu bilen, bilmeyen e, spekülasyon yapmak isteyen şimdi biz elimizdeki verilere bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verileri topluyor. Elimizde hasta formları var. Bu formlarda hastalara ateşlere bakılıyor, soruluyor. ilaç kullanmış mı? kullan Bunların hepsini verilerini biz çıkartıyoruz. Bu verilere göre Bakıyoruz, Hani semptomlar nasıl şimdi? Biz ülkemizden verileri çıkarttık, A baktık. Ateş yüzde yirmi beşinde yok. Sonra şaşırdık tabii. Acaba biz bir yerde hata mı yapıyoruz ya? Sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bütün verilere baktık. Hep öyle. Yani bütün dünyada bu böyle seyretti. bugüne kadar. Ee, ama dediğim gibi hani sezonal normal bildiğimiz e, gripte hep şeyi vurgularız. Hani çok yüksek ateş hı hı. E, olur diye vurgularız. Belki bu dolaşıyor olabilir internette ama tabii bunun fark e, görmedim ben hani ne yazıldığını internette ama. Ateş tabii ki var ama dediğim gibi hani olguların yüzde yirmi beşinde ateş olmayabiliyor. Hı hı. Evet. Eybirli, ama eybirden. tabii şimdi yüzde yirmi beşinde olmayabiliyor deyince hani olmayandan yola çıkmış gibi oluyoruz ama aslında yüzde yetmiş beşinde ateş var. tabi belki altını çizmek ama, lazım. Ama yaz yaklaşık yüzde yüzüne yakın olan bireyde Yok. de öksürük var onu söylemeye evet. çalışıyorum. Yani, yani öksürük daha çok belirleyici. Alt solunum yolu belirtileri, evet, balgam evet. çıkarma, öksürme bunlar daha belirleyici. Evet, evet, evet. evet. Ama ateş e, belki mevsimsel gribe göre biraz daha fazla öne çıkıyor olabilir ama at sizin de söylediğiniz gibi ateşsiz vakalar da var. var yani var. belki tabii, Böyle. Var. Tabii tabii kesinlikle. Söylemek evet. lazım. Evet. şimdi Nazar hocam ne dersiniz? Biraz aşı artık e, Zaten ne? herkes merak ediyordur. <gülüyor> yavaş yavaş aşıya girelim. Merak ettiği konu e, bilim ee, çevrelerinin, evet. siyasi çevrelerin evet, bile evet, gündemine evet, girdi. Evet. Herkesin Sağlık evet, Herkesin konuştuğu Başbakan'la, Sağlık Bakanı'nı bile ters düşürdü neredeyse. <gülüyor> evet. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ee, bu konuda isterseniz biraz aşıdan şöyle bahsedelim ben ilk soruyu şöyle sorayım Aha. hani bana da çok sık soruluyor durduruyor insanlar diyorlar ki bu aşının içinde bir takım maddeler var ee, bu maddeler bize zararlıymış ee, bunlar işte yan etkileri çok hı -hı, kötü hı, hı. Evet, ve evet. öldürücü etkileri olabilen aşılarmış ne diyorsunuz aşı yaptıralım mı diye mesela sık sık sorular geliyor. Şimdi tabii ki hani bunları e, sormalarının nedeni bir takım insanların e, çıkıp belki de bilmeden bir takım şeyler söylemelerinden kaynaklanıyor. Şimdi bakın aşılar aşılar canlı ve cansız olmak üzere iki grupta toplanıyor. Canlı aşı dediğimizde canlı virüs vardır. Hastaya uygularsınız. bu genel olarak aşılardan bahsediyorum. Bunun içerisinde herhangi bir şekilde e, etkinliğini artırmak için bir madde koymanıza gerek yoktur. Çünkü zaten canlı virüs verdiğiniz için bağışık sistemini oldukça iyi bir şekilde uyarır. Ama canlı aşıların bir takım tehlikeleri de var. Yani verdiğiniz kişide enfeksiyon oluşturma riski vardır. Bu riski alacaksınız, almayacaksınız. Belli evet. aşılarda alınır belli aşılarda alınmaz. Şimdi e, grip aşıları e, ölü olarak çoğun büyük bir çoğunluğu ölü olarak hazırlanan aşılar ve özellikle bu pandemi döneminde e, kısa bir süre içerisinde çok büyük bir popülasyona yetecek kadar aşı üretebilmek için e, bir... <gülüyor> Katkı maddesi koymak zorundalar ki bu diğer aşılar bütün ölü aş aşılarda var sadece grip aşısında yok bunu adjuvan diyoruz adjuvan nedir ee, o elde etmiş olduğunuz virüs miktarını diyelim ki işte bir aşıya e, işte 30 mikrogram e, virüs eklemek zorunda iseniz. Acuwan kullandığınızda bunun miktarı on beşe düşer. Bunun faydası nedir? İşte kısa bir sürede bir popülasyona yetecek kadar aşı üretebiliyorsunuz yani, böylelikle. Aşının gücünü arttıran. Aşının gücünü etkisini arttıran. Doping, etkisini yani arttıran. Doping mi oluyor Tabi tabii ki hani bütün aşılarda var bu bu bütün cansız aşılarda var. Bu sadece grip aşısında yok. Ve bu e, acuvan dediğimiz maddeler yıllardır kullanılan maddeler. E, ben şimdi onu soracağım. Şimdi bu Acuwan dediğimiz maddeler yani e, mesela diğer hangi aşılarda var? Bu acuvanlar, bu şimdiki domuz gribi aşısında farklı mı? hayır farklı değil. Yani e, MF59 şu anda mesela Türkiye'ye gelen aşın içerisinde MF59 denen bir adjuvan var. Bu işte hani çok şeylere yol açtı. Squalen var içerisinde. Şöyle zararlı böyle zararlar. Yıl 15 yıldır bu aşı. Novartis bu e, şeyi kullanıyor, adjuvanı kullanıyor ve 15 yıldır da izleniyor insanlar. Herhangi bir şekilde bu e, maddeden kaynaklanan bir e, yani etki yok. Yani şimdi bu bizim hani televizyon programlarında konuşmalarda falan sıklıkla izlediğimiz hani işte bunun içinde e, adjuvan yani, Acuvan yani. ne anlarsın? Acuvan farklı hayır. Şimdi Acuvan farklı, civa dedikleri şey farklı. Acuvan aşının etkisini arttırmak için kullanılır. Hmm. Civa preparatı da aslında bizim hani ne için kullanılır? Civa bütün kozmetik ürünlerinde benim yüzüme sürdüğüm, sizin yüzünüze sürdüğünüz bütün ben kremlerde. Hani belki sürüyorsunuzdur. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> bütün hanımların yok, kullandığı yok. bütün kozmetik ürünlerinde bu civa preparatı vardır. Niye vardır? Bakteriyel kontaminasyonu, mikrobiyal kontaminasyonu önlemek üzere yani, konur. Yani koruyucu. Fakat. Bu civa dediğimiz şey, civanın da iki türü var. Bir etil e, merkürü vardır, bir metil merkürü vardır. E, tiyomersal etil merkürüdir. Etil merkürü metabolize olur ve atılır. Metil merkürüdür depolanan. Yani, e, e, yani bu aşılarda kullanılan hangisi? E, vücutta depolanmıyor, atılan Depo, bir ciğer preparatı, bir de o kadar hani düşük miktardadır ki zaten bunun çalışması ön çalışmaları e, laboratuvarlarda yapılmıştır, yıllar sürmüştür bunların çalışmaları ve bu diğer aşılarda da vardır. Peki Hasan hocam, yani şimdi ...15 yıldır bu aşılarda bunlar kullanılıyor bu koruyucu maddeler, evet. acıvanlar ve aynısı. Evet evet, evet evet evet evet. Peki o zaman bu tartışmalar nasıl bu noktaya geldi? Yani sanki Hii. bu insanların aklında şöyle bir şey kaldı. Bu domuz gribi aşısında. ...koruyucu ya da... ...işte güçlendirici... Evet. adjuvan dediğimiz... ...güçlendirici olarak... ...sanki yeni bir... ...maddeler... ...bir şeyler eklendi gibi... Yani ...algılandı. Yani bu... bu val, ...ben ya, şey diye Aynen. düşünüyorum... ...insanlar bir konuda... ...konuşmak istediler herhalde... ...diye düşünüyorum... ...yani hani bakıp... ...araştırıp... E, ...gördüğünüz... daha bir takım... ...bazı firmalar... Farklı acıvanlar kullanıyorlar ama aynı bazda adları değişik içeriği aynı olan acıvanlar var. Ama şu anda ülkemize gelen aşı içerisindeki acıvan 15 senedir kullanılmış bir acıvan. Ve bütün Dünya Sağlık Örgütü'nünün raporlarına baktığınız zaman bütün testlerde, deneylerde herhangi bir şekilde beklenmeyen bir yan etkisi görülen bir acıvan değil bu. Hocam ee, bir şey soracağım. Yani Tabii. çok garipime gittiği için dün benim için çok keyifli bir gündü ve akşam eve dönerken. Radyo dinliyorum. Hı hı. Ee, hangi kanalda bilmiyorum ama orada işte biliyorsunuz bazı haber kanalları da radyodan dinleme şansımız oluyor. Ee, orada bir beyefendi, bilmiyorum adını görmedim de, televizyonda olmadığı için radyodan dinliyorum. O hanımların e, aşı oluyor kanser olmaması için genital şey, Her, e, papilloma aşısından bahsediyoruz. Papilloma aşısından bahsediyoruz. Rahim kanseri. Evet rahim, kanseri. rahim ağzı kanserinden evet, bahsediyoruz. Ağzı kanseri. Evet rahim ağzı kanserinden. Doğru. Yaş almamdan oluyor. yok. <gülüyor> Bunaklık <gülüyor> başlıyor yavaş <gülüyor> yavaş. Yaşlanmıyorum. Yaş <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> Onu tekrar söyleyeyim. Ee, orada diyor ki adam siz diyor bu aşı diyor bahsediyorsunuz ama diyor bu aşı için yani rahim ağzı kanser aşı için göğya birisi çıkmış halktan özür dilemiş biz bir aşı yaptırtıyoruz diye Amerika'da. Bilmem. Ee, yani şimdi hani hakikaten... şimdi insanların kafasını nasıl karıştırıyorlar biliyor musunuz? E, Komplote teorileri o kadar o kadar uydurulabilir ki. Yani şimdi Komplo ama... teorisi ben burada oturup ben de yazabilirim. Şimdi... Senaryo yazabilirsiniz yani her konuda. Tabii ama... o ama çok e, ayrı bir. E... Bu domuz çok farklı bir o konu. O farklı. O, o birazcık çok... ahlaki yöne çekilen bir şey. E... Hani e, be, belli grupların karşı, karşı ha, durmalarının değil, nedeni var. Ama. Aşı Abi... kötü değil şimdi... aslında. Şöyle bir şey belki onu söylemek evet. lazım. Yani o domuz gribi dediğimiz konuştuğumuz olay bütün kıtalara yayılabilen pandemik bir herkese yayılabilen bir virüstan evet. bahsediyoruz. Bu farklı. Sevgili hocam adamın evet. ne kadar boş konuştu sonra devam etti. Diyor ki şimdi siz diyor askere vermeye kalkacaksınız. bilmem niye vermeye kalkacaksınız diyor. Elinize diyor şu kadar... Parti mal aldınız diyor. İkincisini, üçüncüsünü ne yapacaksınız diyor. Bunu papillom virüsü için? Hayır virüsünü, bunu, bunu, bunu papillom ha. için birisinin özür dediğini söyledi. Sonra da grip aşısı için diyor ki ha. domuz kırbığı için de ikincisi, üçüncüsünden bahsediyor. O kadar casus bir adam ki yani konusunda... Biliyorsunuz bu tek seferde yapılan bir aşı diye biliyorum ben. İkisi üçsü yok herhalde. Yok anne, sadece hani bütün alınan satın alınan aşıların hepsi bir anda gelmedi. Yani, Hayır göğe e, ya işte bir, bir, ay sonra e, bir, Rabel... bir ay sonra bir daha alacakmışın, bir ay sonra bir daha alacakmışın gibilerinden bahsediyor. Aha, öyle öyle bir Aynı şey. Aynı firmanın yok. malını Hayır. almazsanız diyor Hayır. başka firmanın malını alırsanız diyor o da olmaz diyor falan. Ve bunu televizyonda çıkıp konuşuyor. Vallahi bunu ya dinlemesinler da... ben hani bilecek ben, bir şeyim ama... yok. Bilimsel veriyle elinde hakikaten referans gösteremeyecek birisi konuşuyorsa hakikaten ama konuşmasın. Ama bir var benim bu. Hocam. Aha, Kavga çıkacak arkadaşlar. <gülüyor> Taksim Karakolu'na telefon evet, edin. Müzik vermedi. Hocam şunu söyleyelim. Hiçbir popüler virüs dediğimiz rahim ağzı kanserini etken olan virüsle ilgili aşının konusu çok farklı. Çok farklı. Evet. Neden evet, farklı? Evet. Yani bir cümleyle onu söyleyeceğim. Çünkü toplumdaki sıklığınla çok ilintili. Hı. Evet. Eğer toplumda gerçekten mesela Türk toplumunda bunun sıklığı ne kadar? Bu çok tartışılır. Bu toplumda onun aşısının uygulanması tartışılır. Tabi. Ama domuz gribi bir farklı bir konu. Şimdi aşılardan devam edecek olursak, evet. şimdi diyorsunuz ki özetle bu aşının içindeki koruyucu ve güçlendirici maddeler farklı maddeler değil. Tabi. Bugüne kadar 10-15 yıldır kullanılan aşıların içindeki evet. maddelerle aynı. Evet. Evet. evet. Ve bu. Gündemdeki bu spekülasyonun nedeni de hakikaten biz de Kesinlikle. anlayamıyoruz. Yani bu nedenden dolayı. Evet. Şimdi şunu soralım o zaman. peki e, Bu aşı, bizim ülkemize gelen aşı diyorsunuz ki ölü aşı. Aha, evet. e, peki, e, şimdi bütün hal, yani ne kadar doz aşı geldi? E, ne kadar sürede aşılama yapılacak? Çocuklara ne zaman yapılacak? Ve bir de bu aşının korumaya başlaması ne zaman oluyor? Yapıldık evet asıl, sonra. aslında o çok önemli evet. bir konu. Şimdi önce belki de şeyi söylemekte fayda var. Yani 40 milyonun üzerinde 40 milyon dozun üzerinde aşı alındı bakanlık tarafından ama dediğim gibi bunların hani bölüm bölüm gelecek. Şu anda işte Novartis firmasıyla anlaşma yapıldı. İlk onlar getirdiler sağlık personeli aşılanmakta şu anda. Aralığın başında da ra aşı yapılabilecek isteyenler. Tabii ki bu zorunlu değil. Bunu vurgulamak lazım. Yani hani Sağlık Bakanlığı getirdi ve sunuyor Bedava yaptırıyor isteyen yaptırabilir Yani bakanlık zorla Herkes aşılansın demiyor Yani bu bakanlık diyor ki Bunun önemini açıklamaya çalışıyor Ben size getirdim diyor İsterseniz aşı ben size sağlayabilirim diyor Peki benim aklıma Şimdi burada gerçekten <gülüyor> e, enteresan bir soru geliyor evet. Şimdi 70 milyon ülkeyiz diyoruz evet. 70 milyon birden aşılanmak istese ne olacak Tam tersinden ee, bakalım Olmayacak yetmeyecek Şimdi Yok, de, işte, Sayın Başbakan e, en az 20 milyonu götürdü <gülüyor> yetmeyecek. Neden yetmeyecek? Bakın şimdi bu virüs ilk ortaya çıktığında aslında hani bu kadar mülayim olacağını bilmiyorduk ve aslında çok büyük bir panik yaşadık biz. ya yani ben kendim yani eğer kuş gibi bir kadar patojen olursa biz aşı alamazsak ne olacak? Hani herkes aslında <gülüyor> Sağlık Bakanı çok aşı aldı diyor ama Sağlık Bakanlığı diğer ülkeler alamadılar. Birçok ülkeye şey olmadı çünkü önceden bir para yatırıp almak zorundaydınız. Peki yani şimdi mesela aşı isteyip de isteyip de alamayan ülke var mı? Tabii çok var. Tabii çünkü dediler ki firmalar, çünkü firma lar da o kadar aslında zor durumda kaldılar. Onlar sezonal grip aşılarını üretirken bu pandemi çıktı ve Dünya Sağlık Örgütü toplayıp firmalar hani üretebilecek misiniz bize hani bu pandemi yetecek aşı olacak mı? Bunlar da hakikaten çok şey oldu yani Altı firmalar açısından. Tabii süre, bir süre değil değil gerekli. Mi? Yani 25 tane firma üretebildi aşıyı ve dünyaya yetmiyor. Alamayacak ülkeler var Ben geçen hafta mesela Beyrut'taydım. Lübnanlılar aşıyı ancak Aralık gibi ya da Aralık sonlarında belki alacaklar. Yani evet önce bir kapora yatırmanız gerekliydi hani firmaya ya güvence evet. veriyorsunuz biz alacağız diye bir Salık bakanlığı bunu yaptı tabii ki o dönemlerde dediğim gibi bilmiyorduk şimdi biraz mülayim virüs hani çok fazla insan ölmüyor diye belki de insanlarda şey yok hani gereksiz mi acaba diye düşünülüyor ama önlem almak zorundasınız hani yeni bir salgın var Hı -hı. ne olacağı belli olmaz hiçbir zaman o tedbiri almak zorundasınız yani peki kaç yaş aralığında bu domuz gribi aşısı yapılabiliyor yani küçük çocuklardan erişkine kadar ee, şimdi hani farklı firmaların farklı şeyleri var aslında. yani Ona göre Sağlık Bakanlığı da bildiğim kadarıyla hani çocuklara uygun olanla çocuklara uygun olanı çocuklara yapılacak. Şimdiki gelen aşıda mesela bildiğim kadarıyla Novartis'in ki 4 yaş üzeri insanlar için endike. Bundan dolayı zaten öncelikle sağlık çalışanları aşılandı. Çok önemli bir şey vurgulamak istiyorum burada. Yani şu anda bir domuz gribi salgını var. Yani Türkiye'de grip sezonu başladı ama neyle başladı bildiğimiz sezonal griple başlamadı. Domuz gribi virüsüyle başladı. Ee, şimdi salgın var özellikle hastanelerde işte yatan hastalar arasında pediatri bölümlerde falan. Şimdi aşıyı yaptıktan sonra e, koruculuğu aşının yani koruculuk özelliğinin başlaması için bir 10 günlük bir sürenin geçmesi gerekli. Ama o 10 gün içerisinde eğer siz mikropla karşılaşırsanız hasta birisiyle temasta bulunursanız hasta... Olursunuz, onu söyleyeyim. Yani aşılandıktan sonra belki de çok dikkat etmek lazım. Peki siz aşı oldunuz mu? Ben mı? aşı oldum, evet ben dün <gülüyor> aşı oldum. E, tabii biz hani altı aydır çalışıyoruz bu virüse. Muhtemelen ben hastalığı atlattım aslında birkaç kez hani bir şey oldum ama e, gene de oldum aşımı. E, herhangi bir şekilde bir yan etkisini görmedim e, iğneden başka. Koldan. Koldan, tabii tabii koldan yapılan bir şey. Hakikaten gayet de şeyim hani baş ağrısı falan da hiç hissetmedim. Hani derler ki evet. hafif baş ağrısı olur falan. Yani aşı bize yapıldıktan on gün. 10 gün sonra korumaya başlıyor. 10 gün sonra korumaya başlıyor. Aşı yapıldığın günün bir gün öncesinde de eğer virüsü aldıysanız korumaz onun için biraz dikkat etmeniz lazım. Yani aşılandıktan sonra bu aşının boşa gitmesin diyorsanız eğer birazcık dikkat edeceksiniz şimdi, çok fazla kalabalığa çıkmayacaksınız. Şimdi sevgili de tabii onlara geleceğim ama kafamda bir tane onun sorunu da olur. Bir <gülüyor> e, normal grip aşısı evet. olanla evet. E, bu grip aşısından da olsun mu yoksa o onu yeteri kadar korur Hayır, bu soru korumaz normal grip, bir şimdi norm, bu. tabi farklı tamamen farklı şeyler yapıda olan virüsler bunlar ve gerçi hani çok fazla veri olmamasına rağmen birkaç bilimsel veri var normal grip aşısı içerisinde olan şeyin virüsün oluşturduğu bağışıklığın bu virüse karşı korumadığı söyleniyor bu tür çalışmalarda ki muhtemelen de öyle zaten ama mevsimsel gribe 3 ayrı virüs neden oluyor aslında. Genellikle işte sezonun başında H3, N2 dediğimiz bir şey çıkardı genel olarak. H1, N1 olabilirdi bu. Sonra böyle sezonun ortalarına doğru B diye bir virüs vardır. O gelir yani o gene sizi gribe karşı koruyacak ama domuz gribine karşı korumayacak. Hmm. Yani şu anda domuz gribi gündemde. Şu andaki bizim izole ettiğimiz hastaların işte %99 yani grip olanların %99'u domuz gribi. Yüzde biri normal grip şeyi gösteriyor, <gülüyor> tabii mevsimsel grip özelliği gösteriyor. Ama bu ileriki dönemlerde böyle mi olacak? Yoksa mevsimsel grip de gene hani gündeme gelecek mi? Bunu bilmiyoruz. Hani virüslerin bunlar şeyine bağlı, epidemiyolojisine bağlı olan şeyler. Bir de ben şunu öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. Ee, bu aşılar Türkiye'ye geldikten sonra, bilmiyorum kim sizde belki bir ince, incelemeye tabi tutuldu. Ee, bu, nedir bu? Ne, ne, neyine baktınız? Yani ya? aslında gün, hani inceleme dediğiniz şey aslında şeye bakılıyor bence genel olarak. Hani kırılma, dökülme var mı? Bir herhangi bir şekilde bir kontaminasyon var mı? Ona bakılmak zorundadır. Yani normal... Tabii de hıfzı sahada hıfzı sahada bakar inceler. Satır almacılar Ankara'da. baktı o zaman ee, aldıkları balın kalitesi tabii, iyi mi, kötü mü Tabi, Tabii diye. tabii tabii bakmak evet. zorundalar buna yani ne aldık herhangi bir kontaminasyon var mı yok mu çünkü halka dağıtacaksınız ondan siz de emin olmak zorundasınız. Yani firma tabii ki size bunu teyit ederek gönderiyor ama bir de kendi sağlık bakanlığımız bunu kendisi teyit etmek istediğinden dolayı bir, birkaç gün tabii ki bakmak zorundalar buna yani. Ee, peki bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi siz dediniz ki bu aşı olduktan sonra 10 gün kendinizi evet. koruyun. Evet. 10 gün evde mi yatacağım ben? E, e, ya evde yatma <gülüyor> e, tabii ki evde yatmayacaksınız ama aslında hani e, çok fazla kalabalığa çıkmamaya dikkat edeceksiniz. Hijyen kurallarına dikkat edeceksiniz. Yani e, toplu taşımaya şimdi, falan bindiğiniz zaman şimdi, dikkat şimdi, hi, edeceksiniz. Hijyen kuralı dediniz o ne? E, hijyen Onları kuralı dediğimiz aslında hani bir el yıkama alışkanlığı. Hocam ona. E, ...korunma yollarına girmeden aşıyla ilgili evet. hiçbir şey sorabilirim. Bir de ben şey sormak istiyorum. Aşının koruyuculuğu ne kadar sürüyor? Bir senelik mi bu aşı? Bir senelik. Bir sene korur. Evet. Niye bir sene? Niye bir sene aslında? Üç beş şimdi... sene niye yapmıyorsunuz? Niye? Aa, farkını yese şey firmalara. <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var. Keşke öyle bir şey olsa firmalar herhalde yaparlar diye düşünüyorum. Ama şimdi grip virüsleri her gün biz şu anda konuştuğumuz anda... Virüsler her çoğaldıklarında mutasyon, değişim geçiriyorlar. Hmm. Fakat yani bu değişimler minik minik değişimler. Ama hani bir günde, iki günde birden bir farklı virüs haline gelmiyor ama aşağı yukarı bir sene içerisinde yapısını değiştiriyor ve ondan önceki sene oluşan koruyucu antikor dediğimiz kanımızdaki maddeler buna karşı koruyamaz hale geliyor. Yani bu bu aşılarda da işte bunu gerçekleştiremediğimizden dolayı her sene mecburen Aşı olmak zorundayız yani bugün bu sene grip atlattınız diyelim hı hı. bir daha bu sene atlatmazsınız ama seneye gene grip olursunuz yani çünkü bir sene sonra artık virüs değişiyor farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor bundan dolayı da koruculuğu olmuyor. O zaman altını çizerek şunu söyleyelim normal grip aşısı olmuş birey evet. lütfen domuz gribi aşısı da rahatlıkla olsun. Tabii olabilir aynı gün bile yapılabilir. Olabilir mi olsun mu? E, ...tabii ki olsun yani... Ha, ...olabilir ama... Hani, ...zorunluluk zaman, değil... ...sen de e, şey gibi konuşuyorsun... ...insanların ha, kafası e, karışır... Bu, bu, ...bunu hani şey zannediyorlar... ...birileri dikte ediyor... ...hani zorla yaptırın... ...hayır... ...olmalı... ...tabii ki... Yani, ...eğer ben domuz gibi olmak istemiyorum diyorsa... Ben hiçbir şekilde hani hastalanmak istemiyorum diyorsa tabii ki olsun. <gülüyor> Ama bu bir zorunluluk evet. değildir yani. Yani ikisini de ayrı ayrı ee, birini bir koldan diğerini bir koldan. Tabii tabii aynı kol gün bile yaptırılabilir, yaptırılabilir. Biri bir koldan diğeri bir koldan yaptırılabilir. şey soracağım şu korunma yollarına geçmeden önce. Şimdi normalde biz mesvisel grip aşısını değil mi 6 aydan büyük çocuklarda yapılabiliyor evet. bildiğim kadarıyla. Evet evet. Domuz gribinde bu yaş aralığı nedir? Yani kaç yaşından itibaren çocuklara yapabileceğiz? Hmm. Ee, evet. Ve o e, riskli grupları belki bir daha bir altını çizmek lazım aşı yapılması gereken Hı -hı. mutlaka. Çok doğru. E, şimdi e, hani CDC'nin e, Amerika Birleşik Devletleri'nde CDC'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün e, önerileri altı aylıktan büyük olan çocuklara aşı yapılabilir. Mevsimsel. Tabii mevsimsel aşı yapılabilir. Şimdi bizde zaten canlı aşı olmadığından dolayı bir takım hani Amerika'daki regülasyonları burada hiç konuşmanın bir anlamı yoktur yani. E, domuz gribi için. E, domuz gribi için de firmaların belirlediği şeyler vardır. Onları hani tam olarak e, hangi firma... Mesela şu andaki Novartis'in 4 yaşın üzerindekilerine endike yani 4 yaşın altına yapılmaması gerekiyor. Ama bundan sonraki gelen aşılar öyle değil. bundan dolayı daha küçüklere yapılabilecek firmalara göre değişebiliyor. Tabii, yani. tabii firma kendisi o şeyi söylüyor zaten. Hani Ama şu anda bizim e, e, Türkiye'ye giren ilk aşılar 4 yaşın altına değil de 4 yaşın, 4 yaşın üstüne. 4 üstüne endike olarak bildiriliyor firmanın raporunda. Neden peki bu fark? Neden? Aslında ben size söyleyeyim bir şeyden dolayı, dolayı değil bence firmanın o yaş grubuyla ilgili çok verisi olmadığından dolayı belki de bir çekince olarak bunu tavsiye etmiyor. Anladım. Yani yeterince elinde veri yok. Gerçekten bu güvenle kullanılabilir e, verisi. E, belki yeterince veri olduktan sonra kullanılabilirsiniz diyecektir ama şu andaki evet. şeyi firmanın böyle. Tabii biz burada Novartis firmasının reklamını yapmıyoruz. Tek gelen Novartis firmasının olduğu için. Şu anda tabi tabi tabi. Diğer Gelecek onlar. geldiysa ama onları da olabilir insanlar. Yani biz Novartis'i önermiyoruz. Tabii tabii tabii. Onlar hangi firmalar? Şu andaki aşıyı öneriyoruz. Tabii tabii. Şu anda gelen Ama hani firmanın insertini okumak isteyen olursa gidip hani onları hangi firmalar? Yani ben Türkiye'nin sağlık bakanlığı'nın anlaşma yaptığı 3 firma var benim bildiğim. Hani daha sonra değiştiler bunu bilmiyorum ama Novartis var, Glaxo Smith Klein firması var ve Pfizer firması var. Üç ayrı firma ile halbuki milyon dozu ha daha sonra daha fazla arttırır da farklı firmalardan alırsa bilmiyorum ama şu Aha. anda anlaşmışız bu firmayla. Evet. O firmalardan alabiliriz. Tabii da tabii, tabii Daha sonra firmalardan Yani dört yaşından itibaren kaç yaşında olsa olsun yapıyordu. Tabii. Aşı. Tabii. Şimdiki gelen için. Tabii şu andaki <gülüyor> Peki, mevcut olan aşı. Peki kimlere? Kimlere şimdi aslında hani risk grubu diyoruz. Mesela demin işte sayın neydi? E, Bildan Hanım. Bildan Bilda Hanım, Hanım gibi. gibi. Evet, Bildan Hanım gibi olan risk gruplarına yapılması. Özellikle eğer 25 yaş ve altındaysa ve risk grubundaysa işte diyabeti varsa, astımı varsa, e, kronik kalp yetmezliği varsa, e, immunsupres yani e, bağışıklık sistemi <gülüyor> iyi çalışmıyorsa, bir şekilde bir bağışıklık sisteminde bir bozukluk varsa, bu insanlara mutlaka e, öneriliyor aşı e, yaptırmaları çünkü bunlar da çok ağır geçiyor ve bir de çok önemli domuz gribinden en çok etkilenen grup hamileler hamile kadınlar evet. yani kayıpların çoğu bir çoğunluğunu bir, bir yüzdesini hamileler oluşturuyor ve onlarda çok riskli geçiyor hakikaten evet. ee, bunun için e, ölü bizdeki aşılar ölü aşılar hamileler üzerine herhangi bir şekilde bir enfeksiyon yapma etkisi yok. Yani güvenle kullanılabilir aşılar. Evet. Bundan dolayı doktorların hakikaten e, şey yapmaları lazım. Özen göstermeleri lazım buna. Bunu vurguladığımız aslında çok iyi oldu. Çünkü genelde şöyle sorular geliyor. Mesela benim astımım var. Aşı olabilir miyim? Hı hı. Yani evet. tam tersi. Hani altta yatan bir hastalığı varsa sanki aşı olmaması gerekir evet. gibi Ta Tam tersi işte aşı olması insanlar. lazım onların. Ki, yani evet. Onların enfeksiyonu geçirmeleri kötü. Yani grip, e, domuz gribine yakalanmaları kötü. Yani evet. belki ben yakalansam ...hafif atlat atlatacağım ama astımlı olan biri yakalandığı zaman çok ağır e, semptomları e, oluyor. Bir, özellikle okul çocukları. Özellikle okul çocukları. Yani okul çocukları tabii ki hani e, onlar bir e, virüsü yayan şeyler i̇şte onu aslında. İşte özellikle, sorumlu özellikle sorumlu okul yok. çocukları çünkü onlar hani toplu yaşıyorlar zaten. Birisi <gülüyor> kaptığı zaman hastalığı e, birçok kişiye bulaştırıp birdenbire bütün okulu enfekte hale getirebilir ve onlar... Okuldan alıp eve getirecekler. Evdeki büyüklere bulaştıracaklar. Bu yüzden aslında çocukların aşılanmaları önemli. Daha önemli. Hı hı. Ee, yani grip ben yakalanmak istemiyorum. Çocuğum domuz gribine yakalanmak istemiyorum çocuğumun domuz grimine yakalanmasını istemiyorum diyen herkes e, bence çocuğunu aşılamalı. Sevgilim son 3 dakikamıza girdik. Evet. E, korunma yöntemlerinden de bahsedersek zannederim bugünkü programı keyifle kapatacağız. E, yani aslında e, korunma <gülüyor> çok özel bir korunma yöntemi yok. Gripten her sene nasıl korunmaya çalışıyorsak domuz gribinden de aynı şekilde korunacağız. Ama hani çok hızlı yayılan bir şey olduğu için özellikle toplu taşımalarda dikkat etmek lazım. Yani, yani çok neye, e, dikkat neye dikkat edeceğiz? E, toplu taşımadan kullandık dık elimizi bir yerlere yüzümüze gözümüze burnumuza sürmeden elimizi mutlaka yıkamamız lazım. Yani ellerimizi hani sık sık ve yıkalım ıslak diyoruz tabii ki. Islak mendille silmekle Niye? olmuyor. olmuyor. E, suyla ve mümkünse eğer mümkünse eğer su ve sabunla yıkamak lazım. Hı hı. Yani bulunduğumuz yerde su ve sabun varsa hiçbir sorunumuz yok. Ama eğer su ve sabunun olmadığı yerde, erişilemediği yerde birtakım e, antiviral etkisi olan e, şeyler vardır. E, el jel, evet, el dezenfektanları vardır eczanelerde satılır. Bunlar cebimizde çantamızda bulunursa eğer yıkayamadığımız zaman onlarla elimizi e, temizleyebiliriz. Onların öldürücü özelliği vardır. 30 saniyede 60 saniyede eldeki mikropları öldürür bunlar. Ama dediğim gibi şunu vurgulamak istiyorum. Su ve sabun varsa en iyi çözüm su ve sabun. Yıkayıp e, elimizi temizlemek. Ya da belki el dezenfektanını kullandı Yine ilk su ve sabunu gördüğü yerde gidip, gidip yıkayabilir. Evet, evet, evet, evet. Ama hani paranoyakta olmamak lazım. Sürekli hani oturduğumuz yerde gidip kalkıp elimizi yıkamamıza gerek evet. yok. Hani riskli bir davranışta bulunduğumuz zaman, özellikle doktorların, asistanların hastanelerde hastalarla temas ettikten sonra onların sıklıkla, sıklıkla ellerini yıkamaları çok önemli bence. El yıkamak bir, hapşırmak, tıksırma. ee, hapşırmak, tıksırmak. Avucumuzun içine mümkünse hapşırmayalım, tıksırmayalım. Mendile hapşırıp, tıksırıp onu da. Kapalı bir yere elimizde bir torba varsa eğer hastaysak hiç olmazsa yani bir torbanın içerisine koyup onu kapalı bir çöp kutusuna atmakta fayda var. Ee, ve hastaysak aslında eğer hastaysak lütfen evde kalalım. Eğer mümkünse, eğer patronunuz sizi işten atmayacaksa <gülüyor> e, böyle bir şansınız varsa evde kalın. Hem kendinizi korumuş olursunuz hem de toplum sağlığını korumuş olursunuz. Hocam. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi, son bir dakika yalnız. Son bir dakika olduğu için hemen hızlıca sorayım. Şimdi e, vatandaşın bir tanesinin çocuğu yakını yüksek ateş belirtileri evet. var. Alt solunum yolu Hı -hı. enfeksiyonu Hı -hı. şeklinde balgam çukuru evet. bir gribal enfeksiyon. Evet. Normal evet. mevsimsel gripten biraz farklı gördü. Şimdi Hı -hı. ne yapacak, ne yapmalı? Ne, Hiçbir ne yapmalı? şey aslında normal çocuk gripse yani ne yapıyorsa onu yapmalı. Yani, Evinde gitmemeli çocuk, okula gitmemeli Yani bir kere. Gidip mesela özür dilerim bunun işte tanıt laboratuvar tanıtılması yapmak. Hayır, mı hiç mı? gerek yok. Hiç onu yapmaya hiç gerek yok. Çocuk evde kalacak, iyi beslenecek, iyi sıvı alacak. Ama ama şöyle bir şey var. Üçüncü günden sonra çocuğun durumu da. E, düzelme gözlenmezse ve kötüye giderse hemen bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına gidecek ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı gerekli görürse domuz gribi testi o zaman yaptıracak ve ona göre tedavi evet. başlayacak. Evet, evet, evet. Onun dışında hakikaten e, gereksiz yani. Yani şimdi bir sürü özel hastanelerde de işte domuz gribi bakıyoruz test yapıyoruz anlamlısız. gibi bir takım çok, şeyler çok var. Kesinlikle Belki çok anlamsız. Belki bunu anlamlısız. vurgulamak lazım değil tabii, mi? Tabii tabii tabii tabii yani hiç, hiçbir anlamı yok yani dediğim gibi. Evet e, maalesef e, muhabbet baldan tatlı olur doyamazsın <gülüyor> demedim mi demiş bir Sultan Abdal onun gibi bizim de, de zamanımız aktı gitti. Gayet güzeldi. Ee, bu 30. dönemin ilk programının sonuna geldik. Sevgili açık hava dinleyicileri ben teknik masada sevgili Betügün arkadaşım son parça anons etmeden ben teknik masada Volkan'a çok teşekkür ediyorum. Program destekleyicimiz Ayşe Tuzalcı'ya çok teşekkür ediyorum. Yüzünüzden gülücükler, ağzınızdan dişleriniz eksik olmasın efendim. Kalın sağlıcakla.